meşâhir i insaniyenin en yüksekleri ve namdarları olan o üstatların her birisinin elinde Halık-ı Kainat tarafından verilmiş nişane tasdik olarak mucizeler bulunduğundan her birinin ihbariyle beşerden bir tayfi azime ve bir ümmet tasdik edip imana geldiklerinden o yüzbin bin ciddi ve doğru zatların icma ve ittifakla hüküm ve tasdik ettikleri bir hakikat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 İşte bu yolcunun mezkür dersini ifade manasında birinci makamın sekizinci mertebesinde La ilah illallahu ladi dala ala vujubi vujudhi fi wahdati ijmâ'u jami'ul anbiyâi b kuvte muğezzatihimul ba'hiratil musaddika al denilmiş. Sonra imanın kuvvetinden ulvi bir zevki hakikat alan o seyahhı talip. Enbiya aleyhisselamın meclisinden gelirken ulemanın ilmel yakin suretinde kat'i ve kuvvetli delillerle enbiyaların aleyhisselam dağbabalarını ispat eden ve asfiya ve sıddıkîn denilen mütebahhir müctehit muhakkikler onu dershanelerine çağırdılar. O da girdi gördü ki binlerle dahi ve yüzbinlerce müdakkik ve yüksek ehli tahkik kıl kadar bir şüphe bırakmayan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 Zeminin yarısını bin seneden ziyade ışıklandırdığını bildi ve öyle bir kuvve-i maneviyeyi buldu ki bütün ehli inkar toplansa onu kıl kadar şaşırtmaz ve sarsmaz. İşte bu yolcunun bu dershaneden aldığı derse bir kısa işaret olarak birinci makamın dokuzuncu mertebesinde la ilah illallahu ledi dale ala vucu bi Fi vahdetihi ittifaku jami'il asfiyai biquvvati barahinihimu zahiratil muhakkakati'l muttafika denilmiş. Sonra imanın daha ziyade kuvvetlenmesinde ve inkişafında ve ilmel yakin derecesinden aynel yakin mertebesine terakkiisindeki envarı ve ezvâkı görmeye çok müştak olan o mütefekkir yolcu medreseden gelirken Aziz küçük tekyelerin ve zaviyelerin telahukuyla tevevvü eden gayet feizli ve nurlu ve sahra genişliğinde bir tekye, bir hangah, bir zikirhane, bir irşatgahda ve Cadde-i Kübra-i Muhammediyenin Aleyhissalatu vesselam ve miracı Ahmedinin Aleyhissalatu selam gölgesinde hakikate çalışan ve hakka erişen ve aynel yakîne yetişen binlerle ve milyonlarla kutsi mürşitler onu dergaha çağırdılar. O da girdi gördü ki o ehli keşf ve keramet mürşitler keşfiyatlarına ve müşahedelerine ve kerametlerine istinaden bilicma müttefikan la ilahe illahu diyerek vücub-ı vücut ve vahdet-i rabbaniyeyi kainata ilan ediyorlar. Güneşin ziyasındaki yedi renk ile güneşi tanımak gibi Yetmiş renk ile, belki Esma-i Hüsna dedince, Şems-i ziyasından tecelli eden ayrı ayrı nurlu renkler ve çeşit çeşit ziyalı levünler ve başka başka hakikatlı tarikatlar ve muhtelif doğru meslekler ve mütenevvî haklı meşreplerde bulunan, o kudsî dâhilerin ve nurani âriflerin icma ve ittifakla imza ettikleri bir hakikat. Ne derece zahir ve bâhir olduğunu, aynel yakın müşahede etti ve enbiyanın aleyhmusselam icmağı ve asfiyanın ittifakı ve evliyanın tevafuku ve bu üç icmağın birden ittifakı, güneşi gösteren gündüzün ziyasından daha parlak gördü. İşte bu misafirin tekkeden aldığı feyze kısa bir işaret olarak, birinci makamın onuncu mertebesinde, La اِلَاهَ اِلَّ اللّٰهُ الَّذ۪ي دَلَّ Fi vahdetihi icma'u'l-evliya'i bi teşfiyatihim ve keramatihim'z-zahirah'l-muhakkakatil-musaddaka denilmiş. Sonra kemalat-ı insaniyenin en mühimmi ve en büyüğü, belki bil cümle kemalat-ı insaniyenin menba'ı ve esası iman-ı billah'tan ve marifetullah'tan neşet eden muhabbetullah olduğunu bilen o dünya seyyahı bütün kuvvetiyle velayetayfiyle imanın kuvvetinde ve marifetin inkişafında daha ziyade terakki etmesini istemek fikriyle, başını kaldırdı ve semavata baktı. Kendi aklına dedi ki, madem kâinatta en kıymettar şey hayattır ve kâinatın mevcudatı hayata musahhardır ve madem zihayatın en kıymettarı zî ve ziruhun ruhun en kıymettarı zî şuurdur ve madem bu kıymettarlık için,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 fi vahdetihi ittifak al malaikati al mutamaththilina li anzar al nas wal bi ikhbaratihim al Sonra pür merak ve pür iştiyak o misafir alemi şehadet ve cismani ve maddi ciyetinde ve mahsus tayifelerin dillerinden ve lisan-ı hallerinden ders aldığından Alemi gayip ve alemi berzahta dahi mütalaa ile bir seyahat ve bir taharrî hakikat arzu ederken, her taife-i insaniyede bulunan ve kainatın meyvesi olan insanın çekirdeği hükmünde bulunan ve küçüklüğüyle beraber manen kainat kadar inbisat edebilen müstakim ve münevver akılların, selim ve nurani kalplerin kapısı açıldı. Baktı ki, onlar alemi gayip ve alemi şehadet ortasında insani berzahlardır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 ve tevhitte birbirine mutabık çıkıyor. Demek hakikate mukabil ve vasıl ve mütemessil bu küçücük birer arşı Rabbaniye ve bu cami birer ayneyi samedaniye olan nurani kalpler şemsi hakikate karşı açılan pencerelerdir ve umumu birden güneşe darlık eden bir deniz gibi bir ayneyi azamdır. Bunların vücu bu vücutta ve vahdette ittifakları ve icmaları.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 bu kâinatı inkar eden ahmak sofistaylar dahi razı olmazlar, reddederler diye anladı. Kendi akıl ve kalbiyle beraber, amenü billah dediler. İşte bu yolcunun müstakim akıllardan ve münevver kalplerden istifade ettiği marifeti imaniyeye kısa bir işaret olarak birinci makamın on ikinci ve on üçüncü mertebelerinde, la ilah illallahul wajibul wujud illadi dall ala wujubi في وحدته إجماع العقول المستقيمة المنورة باعتقاداتها المتوافقة وبقناعاتها ويقيناتها المتطابقة مع تخالف الاستدادات والمذاهب وكذا دل على وجوب وجوده في وحدته اتفاق القلوب السليمة النورانية بكشفياتها المتطابقة ve müşahadatı herl mütawafık mı? At bayunl mesalik denilmiş.